Açık Deniz'de herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Ömer Madra ile yapacağız. Ancak maalesef programımızı acı bir haberle açıyoruz. Cüneyt Ceben Oyan'ı kaybettik. Ömer merhaba. Merhaba Beşim. Çok üzgünüz. Evet. Yani tam başından beri programcımızdı. Yani ikinci döneminden beri Açık Radyo'nun programcımız. Yani bir çeşitli arkadaşlarımızla birlikte çok değerli bir arkadaşımızdı Cüneyt Cebena. 59 yaşındaydı. Trafik kazasında hayata veda etti. Çok üzgünüz biz de. Sen de tanıyordun değil mi? Evet. Evet. Tabii ki. Ve çok da severim. Yani beni çok ıı, uzun Muhabbetimiz olmadı ama işte ufak mesajlar vesaire Facebook'taki likelaşmalar gibi yani ortak evet. ilgi alanlarımız da vardı. Yani bazı insanların kaybı böyle hani yeri doldurulmayacak duygusu yaratıyor. Sanıyorum C Cüneyt Cebenoya'nın da Açık tarihinde önemli bir yeri var. Evet aynen yani bir de e, hayatı e, gerçek trajedilerle dolu buna rağmen de direnen ve hiçbir zaman e, ayakla olan mücadeleci ruhunu kaybetmeyen biri olması açısından da çok önemliydi. Yani 1999 Kocaeli depreminde annesini babası ve ilk çocuğu Ali'yi kaybetmişti mesela. Yani aklı evet. e, al, alabileceği en büyük trajedilerden alamayacağı trajedilerden birini yaşamıştı. Ee, ve ondan sonra hayata devam etti. Yazmaya da, program yapmaya da ve hayata tutkuyla bağlanarak mücadelesini sürdürerek devam eden birisi. Daha önceki trajedisi ise tabi annem ablasının e, PKK tarafından bir suikastte öldürülmesiydi. E, Marmara'nın da, bir de o oh, trajediyi de yaşamış birizdi. Şimdi bu üçüncüsü geldi. Yani çok tabisizdir aileden bahsediyoruz. Evet. Yani bilimciye, ceben ilgili hani sorsalar nasıl bir insandır diye ben nedense devrimci demek isterdim. Yani evet. Mücadeli, o, doğrudur. E doğrudur. Doğrudur. Ben de katılırım. Her zaman böyle bir tablo oldu. Çok dönüştüre, dönüşümüne ve yedinci bir tavrı olduğu doğrudur. Ben de katılırım buna tabii. Peki e, Feryal Açık, pa Pardon ben istersen birazcık daha devam edeyim Cüneyt'le. Ta tamam. e, e, ikinci dönemden başlayarak yani 1996'dan itibaren e, Program yaptı bizimle önce e, sevgili arkadaşımız Göz gözdağıyla birlikte erkekler kadınlar ve yakın rol programını yaptılar e, ikinci dönemde epey bir devam etti sonra da on birinci yayın döneminden yirmi yayın dönemine kadar e, beş sene boyunca Ahtapot'un bahçesini Bahçesi Cem Sorguç'la beraber e, biz başka arkadaşımız Cem Sorguç'la beraber yürüttüler. Sonra da daha sonraki yakın zaman öncesinde de 39, 40 ve 41. Dönemlerimizde de yayın dönemlerimizde de o en büyük tutkularından biri olan sinema üzerine, sinema tarihi üzerine e, olmayan bir timden Erguvani İstinbot e, diye hiç zaman çekinmemiş bir sembolik at koyarak kendi programına da onu koyarak yaptı. Onu tek başına yürütüyordu. Ee, biz kızı var, Elif. Onu görmeye giderken bir trafik kazasında zaten işi Ayşe beraber. Trafik kazası geçirdiler. Kendisi vefat etti maalesef. Çok üzgüz yani hayatımızda o ağır bir boş bir kara delik gibi bir boşluk bırakacak. Şey yapalım mı biz? Nasıl? Ses... Kaydı e, var. Bir herhangi bir programından bir sunucu kaydı yapalım istersen. Bir de e, çok hayran olduğu e, önemli bir e, müzisyenlerden şarkıcılardan Bonnie Prince Billy'nin bir, bir e, şarkısıyla da onu anma girişimimizi tamamlayabiliriz. Çok da tuhaf bir ses kaydı veredimizde. Bonnie Prince birbiriyle mülakat da yapmıştı açıkladığı için, röportaj yapmıştı. Orada da doğum günü 16 Eylül'de olmuş bir mülakat ve Bonnie Prince birbiri ona doğum günü kutlu olsun şarkısını söylüyor İngilizce olarak. İstersen bu seslere kulak verelim. Ondan sonra da kendisinin de en sevdiği şarkı olan Bonnie Prince Billy'den I see darkness, bir karanlık görüyorum diye bu şarkısıyla da e, bu bölümü bitirebiliriz istersen, ne dersin? Tamam, e, Merfer ya, girsin şarkıyı. It's someone's birthday, it's someone's birthday, do you know who's it? It's June's birthday. It's June 8's birthday. So please blow him a kiss. <gülüyor> Thank you very much. 94.9 açık radyoda Erguvan İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Çobanoğlu, konuğum Çiğdem Öztürk'le Pedro Almodovar'ın bunu hak edecek ne yaptım ya da bunu hak etmek için ne yaptım adlı filmini konuşacağız. Well, you were my friend What you told me But can you see What's inside of me Many times We've been out drinking And many times We've shared our thoughts Did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? 'Cause you know. Drive to live, I won't let go But could you see its opposition As it comes rising up sometimes the amiz Evet Açık de bu hafta maalesef acı bir haberle Aşık Ömer Madra ile beraber Cüneyt Ceben kaybettik. Maalesef bir e, trafik kazası sonucu dinlediğiniz son müzikte Cüneyt'in en sevdiği parçalardan biriydi. Program maalesef, devamında da, da Cüneyt'in e, e, sevdiği müzikleri Feryal çalacak.